da muşattano. Evet. Geliyor. Ne Ama burada şeytanı vaje bismillahirrahmannirrahim innal hamdalillah <Sessizlik> nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastağfiruhu wa na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fela mudille le ve yudlil fela hadiye le ve eşhedü en la ilaha la Muhammedan abduhu ve Fayna sıfır. Hadis-i Kitabı Allah, bixir al-Hadi, Hadi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sallam, ve şerl ömür muhdesatı ha ve kül muhdeset beda Aziz ve kardeşlerim, Müslümanların başına gelen zulüm, baskı, öldürülme ülkelerinden sürünmeleri hallerini haberlerini her gün duymaktayız. Bu üzücü tam manzaraya bakan Müslümanlar çaresizlikten dolayı ne yapacaklarını şaşırmakta var. Kimisi şöyle demekte: "Biz hak uzanı olmamıza." Düşmanlarımız haksız olmasına rağmen Bizler Rahmanın safında olmamıza Düşmanlarımızın da Şeytanın safında olmasına rağmen Bizler Erden ve faziletlere davet etmemiz Düşmanlarımız da Rezanete ve ifsarda Davet etmesine rağmen bütün hakkımız bizlere yardım etmiyor. Neden hala baskı altındayız? Neden ülkelerimizden sürülüyoruz, çıkartılıyoruz? Neredeyse aklımızı kaçıracağız. Bir beladan kurtulurken başka bir bela ile başka bir musibetle karşı karşıya kalıyoruz. Düşmanın Afganistan'a girmesi, Kesmir'deki Müslüman kıyımı, Hindistan'daki camilerin yıkılıp İslam ülkelerinin başına gelen bunalımlar ve acılar. Boslara her sekte bizleri koyunlar gibi kestiler. Sonra da Kosova'ya geçtiler. Şimdi de gelecek olan yarının neresi olduğunu, neresi olacağını bilemiyoruz. Geride kalan yetim çocuklar, dur kadınlar, genç kızlar, kadınlarında kutacağımız askerlerin çocuklarını taşıyorlar. Öyle ki hamileliğe mani olacak bir hat daha yınılamamışlar. Ümmetin bu hali ne zamana kadar devam edecek? Her bir Müslüman bizler anlatıcı haberlerle birlikte sabahlıyoruz. Evet kardeşlerim. Evet. Bütün bunları görüyor ve müşahede ediyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Bütün bu olup bitenlere rağmen la tahzen diyoruz. La tahzen inna Allah'a ma'ana. Üzülme Kardeşim. Mutlak surette Rabbimiz bizlerle beraberdir. Bütün bunlara rağmen Rabbimizin nusreti ve yardımı yakındır. Yemin olsun ki Rabbimiz bizlere yardım edecektir. Ümmete isabet eden, başına gelen bu velalar, bu musibetler, bu acılar, bu elemler doğum öncesi acılarıdır. Evet, bu yardımın ve yan güç ve kuvvetin yani temkinin boğuşudur. Şairin de dediği gibi, din Allah tarafından desteklenir. Ama intihar muhakkaktır. Sakın ha veritsene, bu Rahman'ın sünnetidir. Dolayısıyla Yüce şu müjdelerine kulak verelim. Bakın Saf suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur Ne Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar Halbuki kafirler İstemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır Müşrikler İstemese de Dinini bütün dinlere Üstün kılmak için Peygamberlerini hidayet ve hak ile Gönderen budur. başka de Yüce Rabbimiz bakın ne halen şöyle söyler andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır bizim olduğumuz şüphesiz üstün gelecektir kardeşlerim bunlar Rabbimizin bize olan vaadi ve bir başka suyrede Yüce Rabbimiz bakın Bizlere şöyle hitap eder. Naden şöyle buyurur. Allah sizden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yüzüne sahip ve hakim kılacak. Onlar için beğenip seçtiği dini onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. İlahi Rabbimizin zikrettiği bu vaatler, bu sözler kesin olarak gerçekleşecektir. Çünkü Rabbimiz vaatinden hiçbir zaman dönmez. Ya göklerin sahibi olan Rabbimizin vaadi bu kardeşlerim. İnsanların kalplerini, akıllarını Kuvvetlerini, silahlarını, planlarını, projelerini, her şeylerini elinde tutan Rabbimizin vadi Hiç şüphesiz her şey onun elindedir. Her şey onun tasarrufu altındadır. Bu hususta, bu hususta onun hiçbir avtağı yoktur. Dolayısıyla, düşmanların çokluğu gözümüzde büyümesin. Müslümanlara karşı birleşmeleri, Müslümanlara karşı bir safta olmaları bizleri hiçbir zaman korkutmasın. Silahları ne kadar da çok olursa olsun, etkisi ne kadar da büyük olursa olsun, onların silahlarından korkmayalım. Ne kadar da gelişmiş olursa olsun, ne kadar da modern de olsa hileleri yani tuzakları ne kadar da büyük olursa olsun hiç şüphesiz küçülecekler ve zayıf kalacaklar bakın Rabbimiz bizleri nasıl teselli etmekte hadi edin Sebebi İmnahum yekidûne keide ve ekidu keide femehyebil kafirine en bilhüm ruhayda Yüce Rabbimiz bakın şöyle buyurur onlar bir tuzak kurarlar ben de bir tuzak kurarım onlar bir tuzak kurarlar ama ben de bir tuzak kurarım kafirlere mühllet var yani onlara zaman tanı onları biraz kendi haline bırak derdi tarih suresinde evet onları biraz kendi haline bırakalım bu bırakma ne kadar olur bulamıyoruz bu bir sene olabilir, iki sene olabilir, on sene olabilir, yirmi sene olabilir veya daha fazla olabilir. Ama şu an birleşmiş olmaları ve bizlere karşı, İslam ülkelerine karşı, İslam ümmetine karşı harbetmeye ittifak etmelerine rağmen Allah'a yemin olsun ki, Allah'a hamd olsun ki ihtilafa düşüp, birbirlerini öldürmeleri, birbirlerini yemeleri yakındır. Bakın Yücel Ağabey Müslü'yle buyurur, ''Tahsebuhum cemi'an ve kulûbuhum şedde'' Sen onları derdi toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Sen onları derdi toplu ve birleşik, birleşmiş tek saf halinde sanırsın. Ama dağınıktır mısın? Telefonlar ses kayıtlarında bozuyor. Bak kayıtlar alamıyoruz şu Normal kayıtları Hakan CD yapıp zaten dağıtabiliyor arkadaşlar. Evet, Telefondan ya haber internet sitesinde onları zaten yavaş yavaş yayınlıyoruz. Telefonu kapatırsan ya oraya telefon koymanın hiçbir esprisi yok. Sadece CD olarak dağıtılıyor onlar. Ben bu da pek Evet kardeşlerim, Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellet bizi Rabbimizin müjdelediği gibi müjdeler, Rabbimizin bizi teselli ettiği gibi o da teselli eder radıyallahu anh'ın şöyle der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini duydum şöyle demiştir bu din gece ve gündüzün ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır bu din gece ve gündüzün ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır Allah birilerine aziz ve dinlerini de zilir kılmak suretiyle İslam'ı üstün kılan bir azizlik küfrü de boynu bükük hale getirecek getirecek bir perişanlık ile toprak veya kıldan yapılmış ne kadar ev varsa hepsine bu dini sokacaktır. Bu hadise Ahmet ve Hakim rivayet etmiştir ve sahihtir. Yani ne kadar ev var ise gece ve gündüz hangi belgeye, hangi ülkeye ulaşıyor ise kısa tabireyle bu dünyamız evet İslam'ın girmediği, ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacaktır. Yine Huzeyfe İbn-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Rivayet edin Allah dilediği zamana kadar nüburet yani peygamberlik aramızda yaşamaya devam eder. Sonra Allah dilediği zaman onu kaldırız. Bu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesi ve akabinden vefat etmesidir. Ve bu şekilde nübubet biter. Sonra nübubet yoluna uygun bir hilafet meydana gelir. da raşit harifelerin yaşadığı müddettir, zamandır. Ve Allah gilediği kadar aramızda kalırdır. Sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırız. Sonra tutucu bir hükümdarlık ortaya çıkar. Ve Allah ne kadar diledi ise o kadar sürer. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra zorlu bir yöntem, yönetim, idare oluşur. Ve Allah'ın dilediği süre kadar devam eder. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra yani en sonunda nübüvvet yoluna uygun bir hilafet meydana gelir. Evet, hadis burada biter. Hadis-i Nahmet rivayet etmiştir. erâh ve e'lâh-i olduğunu söylemiştir. Bu benzer hadisleri çoğaltmamız mümkün. Yine bunlardan bir tanesi Ur-u'l-Kâh radıyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bu ümmet eder, yüceliği, din ve yükselmeyi Zafer Ve yeryüzünde Su sahibi olmayı müjden eder Bu ümete yüceliği Dinle yükselmeyi Zafer ve yeryüzünde söz sahibi olmayı müjden Bu hadisde sahiptir kardeşlerim Evet Gün gelecek Filistinlilerle birlikte Oradaki Müslümanlara vurmedenlere karşı savaşacağız Ama her şey vaktiyle bu savaş kesinlikle usul olacak. Bizimle birlikte ağaçlar ve taşlar da savaşacak. Ebu Belaire'den gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmazdır Allah Resulü. Müslümanlar onları öldürecektir ta ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacaktır. Taş ve ağaç ey Müslüman! Ey Allah'ın kulu Ey Abdullah Bu arkamdaki Yahudidir Gel ve onu öldür diyerek Dile gelecektir Ama Garkat ağacı Hariştir Çünkü o Yahudi ağacıdır der Duhari ve Müslim'de gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Evet Hristiyanların başkentine de gireceğiz. Vatikan'a ve Roma'ya da sahip olacağız. Oralarda İslam'la hükmedeceğiz. Kosova'da, Bosna'da, Müslümanların göğüslerine bıçaklarla haç resmini yapanlar sonunda ya İslam'a girecek ya da cizye ödeyecekler kardeşler. Abdullah İl-Amr İl nas radıyallahu anh şöyle der. Biz Allah Resulü'nün yanında yazarken şöyle soruldu kendisine. Hangi şehir öncelikle fethedilecek denince devam eder soru soran Konstantiniyye şehri mi? Yoksa onu Denince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hiraklın şehri daha önce fethedilecek. Yani Konstantiniyye. Vardiyse ha ha hakim ve Ahmet rivayet etmiştir. Ee, Muhaddis Alvani rahimullah sahih olduğunu söylemiştir. Kardeşlerim, İslam dini insan fıtratıyla uyuşan bir din. İslam dini kişinin hem dünya hem de ahiretini mutlu kılan, mutluluğunu ve ahiret mutluluğunu garanti eden bir din. İnsanın başka bir dinin gölgesinde, güvenze ve huzurda yaşamasına imkan yok. Her gün müşahede ettiğimiz gibi bu ülkemizde de böyle maneviyattan uzak insanların e, durumları da böyle. Fakat batıda yani geliş, gelişmiş, medeni dedikleri ülkelerde tecavüz olayları, hırsızlıklar, öldürme olayları, ailelerin parçalanması, ruhi hastalıklar gibi birçok emraz günün artmaktı. Mesela Amerika'da 1997 yılında değişik suçlarda deneyimi olan insanların sayısı 34 milyonu geçmekte. Ve bunların %74'ü büyük suçlar işleyen insanlar. Ve her bin kişiden iki 200'ü hırsız olarak yakalanmış. Boşanma hadiseleri ise yüzde altmışlara vurmuş. Her gün iki bine yakın genç kıza tecavüz edilmekte Ve bunların yüzde yirmisi de babaları tarafından. Bu gibi toplumlar, bu gibi toplumlar acaba üstün ve galip olmaya devam edebilecekler midir? Bakın Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Fela <gülüyor> ta'celaleyhim. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّ Öyleyse onlar hakkında acele etme. فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ Onlar hakkında acele etme. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّ Biz onlar için günleri teker teker saymaktayız. Yani günleri sayılı, Ecelleri belli. Rabbimize hamd olsun ki her gün bu dine giren ve bu din ile amel eden ve bu dinin hükümlerine önem veren insanların sayılarının artmakta olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Hepimiz görüyoruz. Diğer taraftan Müslümanların ülkelerinden sürünmeleri, öldürülüp zulmedilmelerine gelince hiç şüphesiz bu böyle devam etmeyecek. Bilakis İslam'ın muzaffar olduğu günler gelecektir. Ne zaman geleceği önemli değil, önemli olan onun geleceğidir, yani Allah'ın yardımı, Allah'ın nusreti gelecektir kardeşlerim. Vel ki daha önce bu ümmet büyük fitneler ve büyük acılarla yoğrulmuş olsa bile, bakın Yüce Rabbimiz şöyle buyurur, وَكَانَ حَقًا عَلَيْلًا نَصْرُ الْمُؤْمِنِ Müminlere yardım etmek bizim üzerimize düşerdir. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize düşen bir görevdirler Yüce Rabbimiz. tarih sayfalarını karıştırdığımız zaman önceki dönemlerde Müslümanların başına birçok belaların birçok musibetlerin geldiğini görüyoruz. Elkân-ülfid tarih İbn-i tarih kitabı herhalde bazı arkadaşların muhakkak kütüphanesinde evimde vardır. Bu belaların bir tanesi de Moğolların İslam ülkesini, İslam coğrafyasını istila etmesidir. i̇bn Esir, bu dönemde yaşamış bir muharrihtir, bir tarihçidir. Eve son ciltlere, 10. 11. ciltlere denk gelen hadise olarak, i̇bn Esir bunu kaleme almıştır. Bir okuyun, bir bakın. İbn-i Esir'in çokça tereddüt ettiği yazıp yazmamak arasında tereddüt ettiği bir durumdur. Ama der, benden başka bunu müşahede eden bir tarihçi yoktur. Dolayısıyla kaleme aldımdır. Bağdat 30 gün boyunca gasp edilir. İnsanların hepsini keserler. Hiçbir insan sağ bırakmazlar. Bağdat o gün hilafetin merkezidir. İnsanlar kaçacak yer ararlar. Kimisi enin damına çıkar. Kapılarını kilitler, kapatır. Arkasına eşyalar koyar açılmaması için. Moğollar ya kapıları kırarak girerler yahut yakarak girerler. Yukarıya dama çıkarlar ve hayvan keser gibi o insanları keserler. Damların oluklarından sokak ve caddelere olup olup kanlar akar. Girebilecekleri çukurlara, deliklere girerler. Hatta mezarlıklara sığınırlar. Bu hapise 30 gün sürer. Sonra çekip giderler. O mezarlıklara sığınanlar 30 gün sonra çıktıklarında hiç güneş görmediklerinden dolayı bembeyaz yeni doğmuş bir şekilde toprağın altından dirilmiş şeyinde e, sıfatında çıkarlar. Sanki hep tekrar dinliyorlarmış gibi. Ama o cüsselerden yayılan veba hastalığı onlara da alıp götürür. Tek bir canlı kalmaz vaadattı. Ve rüzgar bu veba e, hastalığını şan'a kadar taşır ve şan'da da bu sebeple birçok insan ölür. Birçok tarih sayfalarını karıştırdığımızda Müslümanların başına birçok musibetin geldiğini görüyoruz. Hatta İbni Resul olacak. Şöyleder. Ardın Aleyhisselam'ın yaratılmasından bugüne kadardır insan insanoğlu böyle bir bela böyle bir musibet görmedi desen de mübarek etmemiş olurumdur Mağulların istilasını kastıdır ama ne zaman ki Müslümanlar kendilerini hesaba çekmeye başlarlar ne zaman ki Müslümanlar Rabbilerine dönerler işte o zaman Rabbimiz acılarını gidermişlerdir korkularını güvene çevirmişlerdir Zilletlerini, zilletlerini izzetle tebdil etmiştir, Rabbimiz değiştirmiştir. O dönemdeki Müslümanların başına gelen belalar yahut daha sonraki veya daha önceki veya daha sonraki dönemlerdeki belalar günümüze dek Müslümanların başına gelmiş olan belalar Allah'ın Müslümanları sevmediği manasına gelmez. Yahut Allah'ın kafirleri müslümanlardan üstün tutuyor lanasına da gelmez. Velakin kuy huva min indi enfusikum ki o kendi kusurlarımızdandır. Ali İmran suresinde geldi. Demek ki başımıza gelen bunlar, bu belalar, bu acılar, bu elanlar, bu ızgıratlar günahlarımız. Günahlarımız sebebiyle. Bir başka ayaktadan şöyle duyurur. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onların hallerini değiştirecek değildir. Belki birisi şöyle sorabilir. Nasıl olur da gelecek İslam'ın olabilir? Çünkü düşman her yönden bizleri kuşatmış. Bir düşmanın damdaları var. Öldürücü silahları var. O Müslümanların silahları çok sınırlı. Tabi burada unutulan bir nokta var. Müslümanlara yardım eden Yüce Rabbimiz. Onların silahları ne kadar da çok, ne kadar da büyük olursa olsun. Onların gayretleri, yani Müslümanların gayretleri çalışmaları ve kuvvetlerinde değil. Asıl olan bu değil. Yani Müslümanlar ne kadar da çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar da gayret ederlerse etsinler, Rabbimizin yavruluğunu arkalarına almadıkları sürece muzaffer olmalarına imkan yok. Bakın Tevbe suresinde Yüce Rabbimiz şöyle duyurur, Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Yani Müslümanlar Yüce Allah'ın takdir ve iradesinin gerçekleşmesinde sebeptirler. Yüce Allah'ın takdir ve iradesinin gerçekleşmesinde sebeptir. Yine Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi Enfer Suresi 17. ayeti i kerimede onları siz öldürmedinizdir. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı onu. Nedir burada? Yani Allah Resulü O kadar. Bu okul isabet ettiren kimdir? Yüce Rabbimiz'dir. Atan Allah Resulüdür ama isabet ettiren Yüce Rabbimiz'dir. Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı. Yani okul attığın zaman isabet ettiren sen değilsin. Onu isabet ettiren Yüce Rabbimiz. Unutulan bir başka nokta daha var. Muhakkak yerde ve gökte ne varsa her şey Allah'ını tesbih etmekte kardeşlerim. Evet onların yani kafirlerin yaptıkları bombalar da olsa silahlar da olsa o silahlarla Rabbimizi tespit etmekte. <gülüyor> bu böyle değil mi? Yardımla gökte ne varsa Rabbimizi tespit etmekte. Canlı acısız. Ve şunu da gerekir: düşman bu seviyeye ulaştıysa beşeri gücünü sarf ederek ulaşmış. Müslümanlar da İslam'ı kurallar çerçevesinde ilmi olarak bir gelişmelere de Bu yönde muhakkak surette çalışmaları da gerekir. Evet unutmayan bir başka nokta daha var. İslam ilk doğduğu zaman kim vardı? İslam'ın karşısında kim vardı? Kureyş müşrikleri vardı. Medine'deki Yahudiler vardı. Arap müşrikleri vardı. Hepsi ve dönemin iki büyük imparatorluğu vardı. Faris meclisiler var, imparatorluğu ve Anadolu'daki ta Tebu'a kadar inen Şam'ın altında Tebu'a kadar inen Hristiyanların Bizans İmparatorluğu vardı. Bütün bu şer güçlerin hile ve tuzaklarına rağmen İslam muzaffer olmuş ve davet gelmiştir kardeşler. Daha sonraki dönemlerde Haçlıların ve Moğolların saldırısına maruz kalmışlar. Şimdi ise tekrar Hristiyan ve Yahudilerle ve bunların saldırılarıyla karşı karşıyadırlar. Ama Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktı. Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Allah elbette ben ve elçilerim dalip geleceğiz diye yazmıştır şüphesiz Allah güçlüdür ve daliptir. Bakın bir de Rabbimiz Hud suresinde şöyle bulunur kardeşlerim İman et, etmeyenlere de ki elinizden geleni yapın biz de gerekeni yapmaktayız biz de gerekeni yapmaktayız bekleyin şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz göklerin velerin gaybı yani sırrı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona göndürülür. Öyleyse ona kumluk et ve ona dolayın. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir buyurmaktır. Şimdi kardeşlerim Allah'ın yardımını elde etmeye çalışırken bazı konuların göz önüne yani gözümüzün önüne bazı konuları anamız gerekmekte bunların başında Rabbimizle olan durumumuzu düzeltmemiz gerekir bu durumların başında da tevhid gelir malumunuz Rabbimizi her türlü ibadet çeşitlerinde birlememiz gerekir şirk ve şirke götüren her türlü vesileden uzak kalmamız gerekir yani yalnız Allah'a dua edeceğiz Yalnız ondan yardım isteyeceğiz. kadınlardan, türbelerden yardım istemeyeceğiz. Adaklar onlara değil. Adaklar Allah'a adanacak. Allah'tan başka kimsenin adına yemin de etmeyeceğiz. Yani huluhiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında Rabbimizi bilmeyeceğiz. Ve bu hususta hiçbir kusur ve eksikliğimiz olmayacak. Rabbimizle olan alakamızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Bu alakaların ilki, Beş vakit namaz kılmaktır. Ve bunlarla birlikte nafilelerin edasıdır. Kur'an çokça okunup Allah'ı Kur'an ve sahih sünnette geldiği şekliyle zikretmeyi aklımızdan çıkarmayacağız. Ve kendimizi hesaba çekeceğiz. Neden acaba bu cezalar bize verildi? Bunca musibet, bunca bela Hangi sebepten dolayı bizlerin başına geldi? Bizler kulaklarımızla, gözlerimizle, ellerimizle günah işlerken Rabbimiz bize nasıl yardım etsin? Rabbimiz bize nasıl yardım eder? Acaba çocuklarımızı İslami terbiye üzere yetiştirdik mi? çaba harcadık mı? Onlara namaz ibadetini öğrettik mi günlerden bir gün? Onlara Kur'an'dan ne kadarını ezberlettik? Kadınlarımızı kapattık mı acaba? Bakın Yüce Rabbimiz nasıl buyurur? Bedir'de iki katını düşmanımızın başına getirdiğimiz bir musibet Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? Müslümanlar kafirlere bile azap sattırırlar. Daha sonra böyle bir azat kendilerinin başına gelince, böyle bir musibet kendilerinin başına gelince bu nasıl oluyor derler. De ki o kendi kusurlarımızdandır. De ki o kendi kusurlarımızdandır. Evet kardeşlerim. Dolayısıyla her birimiz gücü yettiği misbette hayrın yayılması ve Müslümanları davet etmek için hayrın yayılması ve Müslümanları davet etmek için maddi, bedeni ve fikri gayretler sarf etmesi gerekir. <gülüyor> ne kadar da külfetli olursa olsun, ne kadar da gayret, vakit ve para harcasak da, bütün bunlar dinimizin üstün gelmesi ve dinimizin muzaffer olması için ne kadar da sarfedersek, edersek, ne kadar da infak edersek edelim, azdır. Çünkü düşman, düşman, Bizleri yoldan çıkarmak için, düşman bu ümmeti yok etmek için, bu ümmeti saptırmak için her türlü pis ve çirkin araçlara, vesilelere iticai etmekti. Kanallar, siteler, dergiler, gazeteler ve bunların hepsini Müslümanları dalalete sürüklemek için kullanmaktadır. Eğer bizler, bizler İslam ümmeti olarak onların harcadığının yarısını harcasak, inanın ki bu dünyanın durumu değişir. kavmi Yasin suresinde geldiği gibi keşke kavmin bunu bilseydi diyor. Keşke bizler bunu bilsek bununla amil olsak. Kardeşlerim yardımın gelme müddeti ne kadar da uzak olursa olsun bizlerin ümidimizi kesmemiz doğru değil. uzayabilir. Belki göremeyiz. Bunu yaşarken göremeyiz. Haddad radiyallahu anh'a bakın şöyle der. Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme Kabe'nin gölgesinde hırkasının üzerine yatmış olduğu halde geldim. Allah Resulü'nün yanına Kabe'nin gölgesinde hırkasının üzerine yatmış olduğu halde geldim. Bize müşriklerden eziyet görmüştük. Dedim ki dedim ki ey Allah'ın Resulü bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Yüzü kızararak oturdu ve şöyle dedi. Diyen kim? Allah Resulü. Ve şöyle dedi. Sizden öncekiler arasında Öyle böyle vardı ki bir testere getirilerek kafasının üzerine konur ve kafası ikiye ayrılırdı. Ve bu onu dininden döndürmezdi. Etleri kemiklerinden ayrılıncaya kadar demir tarafta tarılırdı ve bu onu dininden döndürmezdi. Allah bu işi yani dini mutlaka tamamlayacaktır. Der. Hadisi bu farir etmiştir kardeşlerim. Evet, dolayısıyla bırakıp gidenleri zayıf imanlı insanları düşmanın elinde maşı olmuş insanlara kulak da vermememiz gerekmektir. Ahzat suresinde Rabbimiz bak ya şöyle buyurur. Ve o zaman münafıklarıyla kalplerinde hastalık bulunanlar Mer Allah Resulü bize sadece kuru varlıklarda bulunmuşlar diyorlardı. Mübnü neyse düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği bu Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a olan bağlılıklarını arttırdı. Diyorum ve burada kardeşlerim bu sohbetimi bitiriyorum. Yüce Rabbimden dinine yardım etmesini kelimesini yükseklere çıkarmasını isterim ve bizleri de, biz ümmetini de dinine hizmetçiler hadinler kılmasını ondan niyaz ederim. Subhanakine Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah. <gülüyor> Öyle bir şey mi anladınız? Hatta haftaya falan alıp koydum. <gülüyor> <gülüyor> ee, başka e, bir mevzu üzerine yapacaktık. Daha uzun bir mevzu istiyorduk. E, fakat e, sesimiz ona e, el vermeyecekti. Dolayısıyla dedik bu seferlik bu olsun. Fakat önümüzdeki dersimizde yani artık hafta olur, bir dahaki hafta yolur. Daha uzun bir sohbetimiz <gülüyor> olacak. Şimdi ona göre hazırlıkta gelin, <gülüyor> biz de hazırlıkta gidelim. <gülüyor> Nasılsın Ferdi? <Terledim miyim? gülüyor> Arkadaşlar dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. biraz herhalde sıcak burada. Buna rağmen tahammül ettiniz, katlandınız dinlediniz. Sanki sakin göre sırsızca. Ee, sağ olun, var olun.